Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Öncelikle bu programı organize eden, emek veren, düşünen, planlayan kardeşlerimize ve bu üstelik de bir hafızlar grubu, yani burada bir tarafta ilahiyattan o ilahiyat tahsili alırken bir taraftan da hafızlık yapan kardeşlerimiz, Onlara hayır demek olmazdı, efendim davet ettiler sağ olsunlar sizlerle bir buluşma böylece gerçekleştirmiş olduk fakat inanın arkadaşlar ben artık yani son 1-2 aydır diyelim büyük bir utanç duyuyorum konuşma yaparken yani çok ciddi bir şey, Kelime, kelimelerle ifade edilemeyecek bir utanç duyuyorum. Ee, onun için belki de hani konuşamaz hale gelmeden önceki son konuşmalarımız gibi düşünüyorum bunları. Ee, çünkü eee Muhammed'in bu pervasızlığından, bu ben merkezciliğinden, bu huzur perestliğinden e, ve bunu yaparken ben de öyleyim. Yani ben de Ümmet Muhammed'ten biriyim ama ben bunun utanç duyuyorum. Bunu utanç duymadan yapmalarından e, da utanıyorum. Onlar adına da utanıyorum yani. E, dolayısıyla çok derin bir utanç bu. Çok varoluşsal bir şey yani. E, bunu ifade ederek başlamak istedim. Elbette bu yaşananlarda arkadaşlar hepimizin payı var ve sorumluluğu var. Yani diyeceksiniz ki bizim ne günahımız var o detaylara girmeyeyim şimdi bir saatlik konuşmanın içerisinde. Zaten benim de çok vakıf olduğum bir alan değil. Yakın tarih, tarih. Çok böyle konuşmamam gereken, detaylarını bilmediğim bir alan. Ee, ama sorumluluğumuz var arkadaşlar. Hepimizin gücü miktarınca bu sorumluluk. Ee, ulaşabildiğim herkese ben bunu söylüyorum. Ee, ben işte arkadaşlar hala Diyanet'te çalışıyorum gibi herhalde eski bir, bir şeyi bulmuşlar, özgeçmiş. Ben emekliyim, 2020'de emekli oldum. İşte hala kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani emekli, işte toruna torbaya karışmış bir nine, büyük anne öyle düşünün efendim. Olarak maddi güçleri sınırlı, sosyal etkisi çok da öyle muhteşem olmayan yani ulaşabileceği insan sınırlı, sözünün geçmesi sınırlı olan bir insanım. Bir herhangi bir yetkim yok bir yerde, bir karar mercinde çalışmıyorum. Ee, bir zenginliğim yok, yani bütün dünyadaki bu politikaları etkileyecek bir gücüm, bir kudretim yok. Ama benim yapabileceğim şeyler var arkadaşlar. Ee, bunu her yerde söylüyorum. Boykot ve infak. Sadece boykot yetmez. Herkes gücü yettiğince ben yani bir haftayı geç, geçirmemeye çalışıyorum. Bir haftayı geçirmemeye çalışıyorum. infak etmeden ee, yani kendimce büyük e, güçlerle, infak, yani bütün gücümle yapmaya çalışıyorum. Ee, farklı kurumlara dağıtıyorum. Yani biri ulaştıramazsa biri ulaştırabilir. İşte içeride şeyleri var tanıdıkları olanlar var bağlantıları olanlar var ümidiyle ee, ve boykotta yani çok şaşırdım kendime aferin kız dedim ee, çünkü çok boykot etmem gereken bir şey çıkmadı o listelere falan baktım yani hayatımda güzellik malzemelerini bilmem adlarını bile, nereye sürdüklerini bile bitti. Bak orası koca bir dünya, tamamen onların neredeyse tekelinde Yeni yeni başka e, işte yerel firmalar falan çıkıyor. Bit, orası çok kolay yani. E, kahve zaten ben e, iyi bir kahve tiryakisiyim arkadaşlar. Maalesef her tiryakilik bir zayıflıktır bunu da söyleyeyim. Yani kahveyi de t ne zaman bırakmıştım yani. Onlar LGBT'yi desteklediklerini ve efendim açıkladıktan sonra ve Türkiye'deki o büyük afette bir geçmiş olsun mesajı bile yayınlamadılar arkadaşlar. Yani dindarlığınız yeterli değil diyelim. Milli duygularınız da mı yok ya? Yani kendi bu kadar sizin sırtınızdan para kazanıp efendim... Ee, Size Sizi aşağılayan, küçümseyen bütün değerlerinizi küçümseyen bir insana ve üstelik de alternatifsiz de değilsiniz yani evde yapın kahvenizi koyun termosunuza yani bulamıyorsanız bunu da, bunu da sildik bir deterjan konusu var işte Türk hanımlarını az önce öndeki hanım o kadar rahatsız oldu ki ben şimdi bu bayrağı yamultacağım diye aklım çıkıyor burada efendim biz titiz insanlarız yani sahnedeki bütün afişler her şey düzgün olmalı. Elimizdeki ee, deterjanlar da yani makinadan beyazlar beyaz olarak çıkmalı, iyi olarak değil yani. İşte siyahlar pırıl pırıl olmalı falan biliyorsunuz. O kadar titiz olduğunu zannetmiyordum ama bulaşık makinesin deterjanı beni mahvetti. Neyse onu da hallettik yani epey alternatifler bulduk. Ee, i̇nşallah bunlar yerli ürünlerin de artmasına sebep olacak. Bu kadar çok vakit ayırmanın sebebi bu konuya. Arkadaşlar boykot cihattır. Bak cihat edemiyorum demeyin arkadaşlar cihat edebilirsiniz ve çoğu evde çoğu evde neyin alınacağına Kadınlar karar veriyor bu saydığımız malzemelerde, maddelerde. Geriye bir teknoloji ürünleri kalıyor. Orada çok zorlanıyoruz hala teknolojide çünkü neredeyse tekeller. Onu da işte araştıracağız. Uzak doğu var, başka ülkeler var, alternatifleri var yani. Hani zaten en baştan beri o tekelciliğe bir gıcık olmamız gerekiyordu Müslüman olarak yani. O vahşi kapitalizme bir soru işareti koymamız gerekiyordu. Dolayısıyla arkadaşlar boykot ciddi bir meseledir, bir cihattır, daha altına inilemeyecek en alt basamaktır. Yani boykot da yapmayan hiç şurada soru olur sormasın yani veya işte ben de ne yapabilirim demesin. O kadar ki kırmızı çizgidir yani. Onun altına indiğimiz an artık bizde hiçbir vicdan, hiçbir hassasiyet, hiçbir merhamet, hiçbir kaygı yaşananlarla ilgili en ufak bir üzüntü, işlevsel bir üzüntü yok demektir. Dolayısıyla ben bunu yaparım. Peki, daha benim sahip olmadığım imkanlara sahip olanlar, benim sahip olmadığım yetkilere sahip olanlar, arkadaşlar, onlar, herkes yetkisi miktarınca bu katliamda ortaktır. Sessiz kalmak, zalimin işini kolaylaştırır, arkadaşlar. İlla ki kim bilir hangi anlaşmalarla, kim bilir hangi, e, derin bir takım bağlantılarla herkesin canına bir ot tıkadılar yani daha baştan daha baştan ama e, bizim inancımız bizim dinimiz arkadaşlar bize ne söylüyor bize ne söylüyor e, onu konuşacağız işte birazdan şimdi oraya girelim e, zalimin zulmü'nün tam anlamıyla karşısında durmamız gerekiyor. Bedeli ne olursa olsun, mazlumun yanında yer almamız gerekiyor, inancı, dini, milliyeti, ırkı ne olursa olsun. Yani bu zulmedilen kişiler Hristiyan olsun, işte ne bileyim başka dinlerden olsun, dinsiz olsun fark etmez, mazlumun yanında yer almamız gerekiyor. Yine inancı, dini, bizimle akrabalığı vesaire fark etmez. Zalimin karşısında yer almamız gerekiyor. Bunu arkadaşlar en azından yani fiili olarak yapamıyorsa en azından zihni olarak yapabiliyor olmamız gerekiyor. Yani böyle düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bütün davranışların temelinde arkadaşlar düşüncelerimiz vardır. Düşünceler, duygular, eğilimler... Da, ...niyetler, davranışlara dönüşür bu sırayla... ...ve azimle de sürdürülür. Yani ahlakın temelinde bu vardır. Dolayısıyla arkadaşlar... E, ...o bilinçte, o iradede, o kararlılıkta olmamız gerekiyor. <gülüyor> Artık bu gerekiyor lafı bile fazla yani. Hani bunun olmaması bir Müslüman için düşünülemez arkadaşlar. Düşünülemez. Yani hiçbir vicdani bir rahatsızlık duymayan bir insan için bütün kendini sorgulamanın çok güzel bir fırsatı bu aynı zamanda. Şimdi biz burada kardeşlerimizle tabii ki bir yer seçmek durumundayız. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir, ilgili bir yer konuşalım dedik. Ben öyle düşündüm. Ve günün anlam ve önemine binaen bunun İsra suresi olması gerektiğine karar verdik. Ve hiç onlar sorun çıkarmadılar yani ne anlatsam razıydılar da Allah razı olsun. Bu da büyük bir yük yüklüyor insanın üzerine yani bütün seçim sorumluluğu size kalmış oluyor. İsra suresinin ilk 40 ayetine şöyle bir kuşbaşı bakalım. Ee, Cenab-ı Hak bizde orada ne söylüyor? Ee, biz oradan kendimiz için, günümüz için ne gibi mesajlar çıkarabiliriz? Bunları görelim istedim arkadaşlar. Ee, çünkü bugün bu gece Miraç kandili. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in az önce kardeşimiz de okuduğu güzel kıraatıyla e, bir gece içinde Mekke'den alınıp e, Kudüs'e götürüldüğü ayette sabit ve tekrar geri geldiği, oradan semalara yükseldiği ve e, huzur ilahiye kabul edildiği de Reddi mümkün olmayacak kadar çok sayıda sahabe tarafından ve çok e, kanalla yani çok fazla e, hadisle bize kadar aktarılmış. Onunla ilgili tartışmalar vardır biliyorsunuz. Yani ben şimdi oralara girecek değilim. Sadece şu kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Ben Miraç'la ilgili ne gençliğimde ne sonraki dönemlerde ne okuduklarımdan konuşulanlardan etkilenerek hiçbir şüphe taşımadım. Niye hiçbir şüphe taşımadım biliyor musunuz? Arkadaşlar alemlerin Rabbi, sahibi, maliki yani maliki bütün bu alemlerin hükümranlığına sahip, arşın, kürsinin sahibi olan Allah'a inanıyorum ben ya. Buna inanan birisi için yok canım Allah da bunu yapmamıştır çünkü bu da olmaz, olamaz demek Nasıl bir hadsizliktir veyahut da kendi imanıyla nasıl bir çelişkidir? Ha burada mesele şurada, şuraya gelip düğümleniyor. Bu rivayetler sahih mi? Bu bilgiler, bu rivayetler sahih mi? Ben o tartışmada da arkadaşlar Aristo'nun e, kitabına güvendiğin kadar bari güven e, hadislere diyorum insanlara. Yani Aristo'dan bir alıntı yapıldığında kimsenin gıkı çıkmıyor. Sokrat'tan alıntı yapılıyor, kimsenin gıkı çıkmıyor. Efendim ta Buda'nın yani şu anda bunların hiçbirinin kitapları birincil kaynaktan bizim elimize ulaşmış değil. Bunların hiçbirinde <gülüyor> kimsenin gıkı <gökü> çıkmıyor. <gülüyor> Ama işte Kütübüsitlerinin neredeyse tamamında geçen... 50'den fazla 60-70 sahabenin rivayet ettiği hadisler söz konusu olduğunda, şimdi hadisler size verecek değilim, efendim insanlar böyle yani ama hadis ama sözlü aktarılmış falan diyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü kendileri gibi zannediyorlar sahabeyi arkadaşlar. Sahabeyi kendileri gibi zannediyorlar. Biz kendimiz gibi zannediyoruz. Onu da şimdi konum o olmadığı için orayı da atlıyorum. Ben arkadaşlar miraca da inanıyorum. Peygamber Efendimiz'in ilk önce elli vakit namazla emrolunduğumuza, işte Hz. Musa ile görüşe görüşe, onlar semboliktir o anlatımlar. Yani Cep Peygamber o rivayet bize ne demek istiyor arkadaşlar? Namazın hakkı günde elli vakittir. Yani yarım saatte bir kılacaksın. Çünkü namaz nedir arkadaşlar? Namaz hayatın teşekkürüdür. Bu hayatı bana veren Allah'a teşekkür etmektir. Ve bunun da hakkı sen yarım saatte kaç yüz defa nefes alıyorsun? Kaç yüz defa gözünü kırpıyorsun? Gözünüzü kırparken arkadaşlar göz belli bir nemlilikte olmasaydı, kupkuru olsaydı her sayıyı bilecektiniz. Her göz kırpma sayınızı. Çünkü müthiş bir acı duyacaktınız. Neyse yani. Ben hep söylerim. Yani şimdi ben bir yudum su içtim. Bunu buradan geçsin diye sindirim sisteminden kurmam gerekseydi şurada bir kolu. Yani düşünün yani hayatın nasıl olacağını. Dolayısıyla Cenab-ı Hak dedi ki faraza yani o rivayete göre 50 vakit kılacaksınız. Sonra işte bir iyiliğe en az 10 sevap ilkesi buradan geliyor arkadaşlar. 5, 5 vakte indirildi. Böyle düşününce iyi ya 5 vakit kılarım diyor insan. Değil mi? Böyle bakmayıp ilk önce 5'i anlatınca 5 çok ya çok devamlı namaz kılacağız diyoruz diyor. Ben insanlara şunu söylüyorum. Ve ee, sahabenin Kur'an-ı Kerim'i hatmetme, tabii onlar hatim demiyorlardı herhalde, o kelimeyi hiç duymadım rivayetlerde. Yani baştan sona okuma, sıklığı ne kadardı? Yani ne kadar da bir Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyorlardı? Biliyor musunuz ortalaması? Bilenler mi bu konuyu arkadaşlar? Haftada bir, haftada bir ortalama Tabi o güne kadar nazil olan ayetleri sonrasında da tam haftada bir okuyorlardı. Belki namazlarda da onlar çok uzun uzun okuyorlardı. Şimdi böyle deyince o zaman ayda bir hatim iyiymiş diyor insanlar. Yani en başta ayda bir hatim deyince hocam her gün bir cüz yani çok zor diyorlar. Fakat diyorum ki bak sahabe böyle okudu ha, o zaman ayda bir fena değil yani ölümü götür, gösterip sıtmaya razı etmek derler ya böyle bir şey. Dolayısıyla ben o rivayetlere de inanıyorum bunların hepsinde de bir hikmet olduğuna inanıyorum çünkü arkadaşlar... Ee, diyeceksiniz ki Hz. Ebu Bekir'den kopya çekmişsiniz. Öyledir. Ondan çekelim kopya. Bu güzel bir şey. Gurur duyarım yani Hz. Ebubekir'i taklit etmekle. Gerçekten kendi kalbime baktığımda ben Allah'a inanıyorsam mucizelere inanmakta hiçbir zorluk çekmiyorum arkadaşlar. Çünkü sahibi Allah ya kainatın. Ben nasıl ki salonumdaki masayı şuradan alıp şuraya götürüyorsam o da bir gün kuralların dışına çıkıp peygamber efendimiz aynı mekan aynı zaman yapabilir. Yapabilmez. bundan şüphe duymak, Allah'ın kudretinden şüphe duymak değil midir yani? Ya da böyle Allah'ı sınırlamak, Allah'ın Allah'a bir yetki alanı, yani buradan bundan sonrasını yapamaz ama. Bunun dışına çıkamaz ama. Demek değil mi? Dolayısıyla onda da hiçbir problem yaşamıyorum. Buna bu kadar değinmek yeter. Şimdi arkadaşlar bu fakültede ben öğrenciyken Rahmetli Ali Murat Daryal Hoca vardı, tanıyanlar var mı aramızda bilmiyorum, çok sıra dışı bir hocaydı ve e, benim aklımda kalbimle en çok iz bırakan e, birkaç hocadan biridir. Yani bir elin parmağı kadardır e, resmi olarak ders aldığımız hocalardan çok etkilendiklerimiz böyle bu derece yani. Bakın ben mezun olanı 89 mezunuyum, kaç yıl olmuş bilmiyorum. O zamandan beri ben Ali Murat Daryal Hoca'nın derslerde anlattıklarından alıntı yaparım. Derslerinde not tutmaya izin vermezdi çünkü hiçbir şeyi unutmanıza imkan yoktu zaten. Yani anlattığı bir şeyi unutamazsınız. Öyle bir insandı. Şimdi Ali Murat Daryal Hoca Miracı şöyle yorumlardı bize. Zamanlamasına bakın derdi. Miracı ne zaman oldu arkadaşlar? Taif dönüşünden sonra peygamber efendimiz ve hicretten önce. Taif'ten hangi psikolojiyle döndü peygamberimiz? Arkadaşlar düşünün kendi memleketine giremedi. Mekke'ye giremedi. Can, can güvenliği yok yani. Tamamen dışlanmış, reddedilmiş, hakaret edilmiş, küçümsenmiş aklınıza ne geliyorsa. Yani bugün işte ben İslam başörtülü olmayı bagajımda taşıyamıyorum artık. Bu temsil bana çok ağır geliyor deyip insanlar vazgeçiyorlar ya arkadaşlar. Bir yüzüne mi tükürdü birisi, bir tokat mı atıldı, bir yerden mi kolundan tutup çıkarıldı. Ne diyeyim yani ne oldu diye sonrası geliyor insanın Efendim, Peygamber Efendimizin maruz kaldığı... ...o siyeri de anlatacak diyelim bu dar vakitte. Siyer bilmeyenin arkadaşlar dini anlaması imkansızdır. Dinin ruhunu. Kur'an'ı anlaması tamamen imkansızdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim arkadaşlar siyer dediğimiz peygamber efendisinin o... ...özellikle peygamberlikten sonraki 23 yıla yakın geçen zamanı içerisinde... ...o ömrü içerisinde peygamberimiz ve ashabının yaşantıları var ve Allah Teala'dan o yaşantıya gelen cevaplar, ikazlar, uyarılar var. Yani bu bir diyalog. Hayat bu şekilde devam ediyor. Bu diyalogun sadece bu tarafın söyledikleri yazılıyor. Kur'an budur. Dolayısıyla burayı anlamanız için burayı bilmek zorundasınız. Siyer bilmeden Kur'an kelimesi anlayamazsınız. Oturmaz zihnimizde yerli yerine. Efendim peygamber efendimizin ne durumda olduğunu düşünün bir müşrikin himayesinde Mekke'ye girebiliyor. Ve defalarca Zeyd bin Harise'yi Mekke'ye gönderiyor kendisi Mekke'nin dışında. Git diyor işte falana sor beni himayesine alır mı filana sor beni himayesine alır mı Mekke'ye kendi köyüne memleketine giremeyecek kadar sosyal açıdan ee, çaresiz durumda. Peygamber Efendimiz ve bir müşrikin himayesinde Mekke'ye giriyor. İşte bundan kısa bir süre sonra miraç olacak, şey affedersiniz hicret olacak. O arada peygamberimiz miraca çıkarılıyor. Ee, Ali Murat Daryal Hoca şöyle açıklıyordu bu sıralamayı. Hicretin arkadaşlar ve hicretten sonrasının nasıl bir özgüven, cesaret, kararlılık... Disiplin, işte ne bileyim adanmışlık ne derseniz deyin ama her şeyden önce büyük bir özgüvene ihtiyacı var. Güvenmen gerekiyor yani kendine, yapabileceklerine, oradakilere ve bir toplum inşa ediliyor hicretten sonra. Mescidiyle, çarşısıyla, mahalleleriyle, ordusuyla, eğitim kurumuyla, her şeyiyle. Yeni bir toplum inşa ediyor ve üstelik de şimdi fakülte binasında bilgiçlik taslamayın, haddimi aşmayayım. Üstelik de bildiğim kadarıyla arkadaşlar Arap tarihinde benzeri yok. Çünkü Arap tarihinde bütün birliktelikler kan bağı üzerine kurulur. İlk defa kan bağına dayanmayan, düşünce, fikir bağına dayanan yani inanç bağına dayanan bir toplum kuruluyor. Şimdi bunu yapabilmeniz için nasıl bir hani kendinize güvenmeniz lazım. İşte de demiştir rahmetli Ahmet Deryaoğlu. Miraç o özgüvenin sağlanmasıdır dedi. Yani Cenab-ı Hak peygamberimize diyor ki sen insanların seni nasıl gördüğüne bakma. Sen benim nazarımda böylesin. Miraç da peygamberimize aırlıyor. Gelelim kulluk kısmına arkadaşlar. Kullukla ilgili kısmına. Şimdi Peygamber Efendimiz miraca biliyorsunuz. Burada Elmalı'nın yazarının tefsirinde bile ki bu dirayet tefsiridir. Ne kadar çok rivayet almış Elmalı merhum. Efendim kaç tane araca o gün Peygamberimizin bindirildiğini. Yani Burak, Mekke ile Kudüs arası. Oradan miraç denen bir asansör. Miraç bir asansör gibi yükselme aleti demek. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Hatta bir rivayete göre Peygamber Efendimiz ölüler gözlerini di dikerler ya böyle bu ölümü anında. işte o miraca dikiyorlarmış gözlerini. Çünkü onların da ruhu o aletle, o miraç aletiyle yükselecek. Neyse şimdi oradan yükseliyor, refrefe biniyor, Cebrail'in kanadında gidiyor. Yani beş altı tane böyle e, araç zikrediliyor. Peygamber Efendimiz'i ta efendim işte kabu kavseyine götürene kadar. Şimdi Miraç'tan indi Peygamberimiz arkasından çok zaman yok yani arada. Hicret oldu. Hicreti neyle yaptı Peygamberimiz arkadaşlar? Deveyle. Üstelik de ne kadar hayati riski var. Bir müşriki rehber olarak tuttu. Çünkü en iyi bilen o gizli yolları, kimsenin kullanmadığı yolları en iyi bilen kişiydi. İşleri ehline vermek mesajını alıyor musunuz buralardan artık? Yani her çıkarımı da ben sizin için yapamam yani. Orada sadece dinlemeyin lütfen. Ee, i̇şleri ehline vermek, iman değil, ehliyet önceliklidir yani. Ee, tabii ki güven önemli. Efendim e, mağarada kaldı örümcek hikayesini biliyorsunuz işte güvercin yumurtladı falan müşrikler kapıya kadar geldi bunların hepsini biliyorsunuz. Neden Peygamberimiz şunu demedi ya Rabbi şu e, nedir Burak şimdi lazım göndersene. Yani bir, hiç var mı böyle bir şey arkadaşlar böyle bir rivayet. Peygamberimizin ebu bekle ya korkma ya Burak var ya bizim bineriz ona. Hz. bu Bekir iki tane deve alıyor, onları hazırlıyor, besliyor yolculuk için. Neden arkadaşlar? Acizane kanaatim Allah bir kimseye ikram edeceği zaman kendi yollarından eder. Ama sen kulluğunu kendi imkanlarında yapacaksın. O yüzden Gazze'yi kurtarmayı Allah'a havale edemezsin. Önce sen tabii ki kurtarırsa Allah kurtarır yani senin çaban kurtarmaz ama önce senin o çabayı göstermen gerekir. En tepeden bütün İslam ümmeti için söylüyorum arkadaşlar. Hiç kimseyi de kastetmiyorum. En tepedekilerin sorumluluğu en fazladır. En alttakinin sorumluluğu en azdır. Bu aradaki bütün hiyerarşik noktalarda herkes nerede duruyorsa arkadaşlar şu anda Gazze'de yaşananların hesabını verecek, vereceğiz. Seneler önce bundan belki 20-25 sene önce bir gün camide dedim ki soğuktan birisi donarak ölmüştü o gece. Biz dedim şu anda hepimiz bir cinayetten yargılanacağız kıyamet günü. Çünkü yaşadığımız şehirde birisi soğuktan donarak öldü. Dediler ki hocam onlar Berduş Ayyaş falan fark etmez ki yani Berduş Ayyaş donsun mu? Bu kadar boş odanın olduğu, bu kadar kimsenin oturmadığı binaların olduğu, bu kadar çok kamu binalarının olduğu bir şehirde birisi soğuktan donarak ölüyorsa o şehirde yaşayan herkes cinayetle yargılanacak kıyamet gününde. Arkadaşlar bu sorumluluğu siz hissetmiyor musunuz hiç? Dolayısıyla kulluk kendi imkanlarımızla yapılır. Allah'ın yardımı bizim imkanlarımız bittiği zaman gelir arkadaşlar. Bütün bakın Hz. Musa'ya denizin yarılması, Hz. Meryem'in Hz. İsa'yı doğurması, bütün Kur'an'da anlatılan kıssalara bakın yani Nuh Tufu, Yani Hz. Nuh'la o kadar onunla tanışmayı çok istiyorum kıyamet gününde. O kadar üzülüyorum ki ona arkadaşlar. 950 yıl tebliğ yapıyor. Ve işte bitecek bu hadise, tufan olacak, gemi yap diyor Cenab-ı Hak Nuh'a. Ya gemiyi şu ormanın içinde bir yerde meleklerinle yaptırıver yani bak alay ediyorlar benimle. O günkü teknoloji ne kadardır ki yani elleriyle Hazreti Nuh o gemiyi kaç yılda yaptı. Ve her geçişte yanlar, çünkü gemi diye bir şey bilmiyor kimse, her yanlarından geçişte alay ediyorlar. Gemiyi kendisi yapacak, tufandan Allah kurtaracak. Yani o gemiyle mi kurtuldu? <gülüyor> o elle yapılan gemiyle mi o azgın e, tufandan kurtuldu? Tabii ki Allah onu kurtardı ama gemiyi yapmazsan kurtarma da yok. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu sembolleri kendilerin, kendiniz için lütfen düşünün. Neredeyse yani öyle bir hale geldi ki Allah'ımı zayıflamak istiyorum, lütfen beni zayıflat diyeceğiz yani. Allah'ım işte şey ne bileyim yani kendi yani bugün yemek yapmam lazım akşama iftara evdekiler oruçlu ne olur eve gidince ben yemekler hazır olsun. Neredeyse böyle diyeceğiz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Şimdi Ali Murat Daryal hocanın söylediği şuydu. Bu özellikle İsrailoğulları'nın işte Kızıldeniz'den geçtikten sonra Tif dolaştırılması dolaştırılmasıyla ilgili de söylenir. Evet. Özgüvenliğe düşmüş olan, ya ben başarısızım, ben bu işi beceremiyorum, bak ben yapamadım, yapamıyorum diye düşünen, kendisiyle ilgili böyle düşünen insan yeni bir hayat inşa edemez. Dolayısıyla yeni bir hayat inşa edebilmek için medine'de önce özgüvenin yükseltilmesi lazım. Biz arkadaşlar ben kendi neslim için söylüyorum. İşte ben 60 küsur yaşındayım. Ben benim yaşıtlarım ve benden yaşı büyük olanlar biz böyle hep höt zötle büyütüldük arkadaşlar. Aman bizim özgüvenimiz çok düşük oldu öyle dediler hep bize. Efendim bu çocuklarımız özgüvenli olsun diye sanırım biraz ölçüyü kaçırdık arkadaşlar. Şimdi bu çocuklar, biz çocuklarımızı çok özgüvenli olsunlar da kafire karşı dik dursunlar diye yetiştirdik. Döndüler bizim kitabımıza, peygamberimize dikleniyorlar şu anda arkadaşlar. Yani burada da ayrı bir problem var diye düşünüyorum. Yani eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Kur'an-ı çok Kur'an-ı Kerim'i çok okuyun arkadaşlar. Bir konuyu konuşurken... O konuyla ilgili aklınıza bir ayet, bir yer hiç olmasa böyle kelimesi kelimesine olmasa da yani. Şöyle hayal meyal, bir beyini, bir temas Kur'an'dan gelmiyorsa bağınız kopmuş demektir. Nasıl size hidayet etsin ki o kitap yani? Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresinin son ayetinde Cenab-ı Hak ne diyor arkadaşlar müminleri tarif ederken? Eşiddâ'u aler kuffâri hama u beyin. Kafire karşı son derece dik ve onurlu, mümine karşı, müminlere karşı son derece mütevazi ve alçak gönüllüdürler. Neyse işte tam tersi olduğunu söylemeye dilim varmıyor. Siz anladınız. Ben kendi, ha bir de bunları arkadaşlar öğrendiğiniz hiçbir şeyi başkalarını yargılamak için öğrenmeyin. Kendiniz için öğrenin. Çünkü bizim başkalarını yargılamak gibi bir görevimiz yok. Bu bende var mı? Bu bozukluk, bu aksaklık, bu zayıflık bende var mı diye bakın ancak o zaman işe yarayacak. Şimdi arkadaşlar birinci ayet az önce kardeşimizle okuduğu gibi Peygamber Efendimizin bir gecede Mescid-i Haram'dan alınıp Mescid-i Aksa'ya götürüldüğünden bahsediyor. Bu haliyle bile mucizedir. Peygamberimiz sabah kalktı arkadaşlar Ümmühani'nin evindeydi amcasının kızının oraya yatılı misafir gitmişti ee, ve Ümmühani'ye anlattı bu gece böyle böyle oldu diye. Ümmühani ortamı anlattım size Peygamberimiz Mekke'ye bir müşrikin himayesinde girebilmiş yani herkes böyle diken üstünde. Ümmühani yalvardı ya Resulallah ne olur bunu kimseye anlatma dedi. Peygamberimiz dedi ki hayır şimdi gideceğim ve herkese anlatacağım dedi. Çünkü Cenab-ı Hak anlatmasını istedi yani ayet var zaten. Anlattı arkadaşlar anlatınca ne oldu? Burada okumanızı tavsiye ederim tefsirlerden. Mesela bakın elmalı aktarıyor diyor ki e, sabahleyin mescide çıkıp Kureyş'e haber verdi. Taaccüm ve inkardan kimi el çırpıyor kimi elini başına koyuyor ya yani ne duyuyorum ben? Hani ne oluyor anlamında? İman etmiş olanlardan bazıları dönüp irtidat etti. Hani bu saçmalıyor artık. Olmaz bu kadar dediler. Bazıları döndü. Bir takım jicay bazı adamlar Hazreti Ebubekir'e koştular. Hazreti Ebubekir eğer bunu o söylediyse doğrudur dedi. Yani ondan çünkü daha kendisi duymamış peygamberimizden. Bunu da mı tasdik edeceksin dediler. Dedi ki ben onu bundan daha ebadinde tasdik ediyorum. Yani bundan daha akla aykırı, bundan daha zor konularda ben ona inanıyorum dedi. Nedir o? Her gün Cebrail'le görüştüğüne. Yani her gün Cebrail'in ona geldiğine inanıyorum da bir günde onun Cebrail tarafından çıkarıldığına niye inanmayayım dedi. Bu işte Miraç hadisesi bedenle mi, mi olmuştur, ruhla mı olmuştur şeklinde tartışmalar var daha sahabe döneminden itibaren. Arkadaşlar acizane kanaatim? E, ruhla olsaydı bu yolculuk hiç kimse bu kadar takip etmezdi. Çünkü insan ruhu rüyada bile neler neler görüyor. Öyle değil mi? E, bedenle olduğunu Peygamberimiz ifade ettiği için zaten bu kadar büyük e, tepki aldı. Bir. ikincisi de arkadaşlar çok güzel bir açıklama var. Muhammed Hamidullah Hoca burada biraz mırın kırın etmiştir bu konuda. E, işte bedenle ama şöyle şu şekilde ruhla ama şu şekilde falan diye. Diyor ki o cümlesini seviyorum. Eğer diyor bedenle gitmişse peygamber efendimiz bu yolculuğa bu miraca o sırada o beden sırf ruh kesilmiş olmalı. Elbette buna katılıyorum. Çünkü bu beden zaten o hızda yanar biter. Yani bu beden bu şekilde kalsa muhtemelen ışık hızının ötesine geçiyor. Yani bu düşünün yani nasıl olacak bu bedenle. Hani uçakta bile kapı açılınca ne oluruz bir düşünün. Uçak hızında bile atmosferde arkadaşlar atmosferin dışına çıkıyor, semaların dışına çıkıyor. Yani dolayısıyla bir şeyler oldu o bedene, bir şeyler olmuştur. Ama bedenle ruhla birlikte gittiğine inanıyoruz biz arkadaşlar. Ve bu ayeti kelime tabii burada çok e, rivayet alıntılar var sayfalarca anlatıyor. Ben bunlara e, efendim maalesef temas edemeyeceğim. E, şu kadarını söyleyeyim. Arkadaşlar şuradan şöyle küçük bir alıntı yapalım. Bütün bunlar nihayet, diyor ki işte çeşitli deliller yapılabilir ama bunlar ancak aklımızı bu konuya birazcık yaklaştırmak içindir bu açıklamalar. Yoksa keyfiyeti mekan, zaman, hareket, ruh meselelerinin künhüyle alakadar bulunan, yani zaman nasıl, mekan nasıl, hareket ne demek, ruh ne demek, bunların asıl mahiyeti nedir, bunlarla alakadar bulunan ve kudreti Rabbaniye'nin yani Rabbimizin gücünün ayatı kübrasından olan, en büyük mucizelerinden olan miraç harikası fikri, aklın miyase idrakinden çok yüksektir. Yani sadece şu rasyo dediğimiz akılla, bu zekayla bizim bunu daha ruhun ne olduğunu çözemedik. Zamanın, mekanın ötesine geçmenin ne demek olduğunu bilmiyoruz. Yani bu akılla bunu tam olarak kavramamız yüksektir. Onun için demişlerdir ki o miraç tekif olunabilmekten eceldir. Yani nasıl oldu tekyif, keyfeden geliyor. Onun nasıllığını bizim açıklamamız akıl için mümkün değildir. Bu bapta şundan başka ne söylenebilir demiş. İki nokta üst üste kendi kanaatini söylüyor. O muhit bir kadir la yu'cizuhu şeydir. Yani her şeye gücü yeten o Allah la yu'cizuhu şey. Hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Yani Allah için bunu da yapamaz diye. Demek imkansızdır başta da söylediğim gibi. Nur'undan halk ettiği habibine ziyaretine davet etmiş. Melaikesinin havasından seçkinlerinden gönderdiklerini göndermiş. Cibril Cebrail Aleyhisselam Binidinin rikabını tutmuş peygamberimiz. Üzengisini tutmuş. Mikail zımamını, yollarını tutmuş. Ta bir hadde kadar varmış. Sonra da Sübhanehu ve Teala emrine dilediği veç ile kendisi tedelliği etmiş. Yani oradan öteye Cebrail ve Mikail'e geçemiyor. Şimdi o bir Rabbaniye uzun gelecek hangi mesafe ve o cesedin uraniye Nuraniye mumanaat edecek hangi cisim tasavvur olunabilir? Yani böyle bir makandan bahsediyoruz, böyle bir taliften bahsediyoruz. Orada imkansız diye bir şey söz konusu olabilir mi diyor. Sonra arkasından arkadaşlar 2 ve 3. ayetlerde bir bakın şuraya. Evet iki ve 3. ayetlerde Rabbimiz Hazreti Musa'nın kalbine getirdiği temel mesajını bize zikrediyor. Bunları siz okursunuz meallerini. Ben o mesajı hemen bir cümleyle aktarayım. Allah'tan başkasını vekil edinmeyin. Vekil nedir arkadaşlar? Vekil Cenab-ı Hakk'ın 99 esmasından birisidir. Ee, ...tevekkülün esası buraya dayanır. Tevekkül de arkadaşlar cesaretin zeminini oluşturur. İşte bugün içinde bulunduğumuz bu korkak, bu bencil, bu zayıf durumların temelinde bu konulardaki eksikliklerimiz var. Yani insanın arkadaşlar hayatının sahibi sahibi derken sorumluluk makamında kendi ben, bu hayatımdan ben sorumluyum Tercihlerimden ben sorumluyum dolayısıyla ben bu hesabı bu hayatın hesabını tek başına vereceğim allah Teala'ya dolayısıyla her seçimimi dikkatle özenle bu bilinçle yapmalıyım diyebilmesi için ve bu seçimlerinin bu tercihlerinin isabetli olması için benim acizane kanaatim arkadaşlar basitleştirerek anlatmayı ve anlamayı seviyorum. Bir ferasete ihtiyacı var iki cesarete ihtiyacı var. Ve bu ikisinin işler işlevsel olabilmesi için de Allah'a güvenmeye yani tevekküle ihtiyacı var. Allah'a güvenmeyen bir zeka, bir akıl düşünün, her şeyi çok iyi düşünüyor, çok iyi planlıyor ama tevekkül yok o akılda. Tabii ki arkadaşlar tedbir adına neredeyse paranoya yavaran, aşırı korkak, aşırı kıstırılmış bir hayat yaşayacaktır. Aşırı engellenmiş bir hayat yaşayacaktır. Ne diyor Elmalı tefsirinin bir yerinde? Huzur Huzurperestler cihad edemez diyor. Bugün biz arkadaşlar toplum olarak, millet olarak, sosyal medyaya bakın. Herkes huzur arayışına. Ya bu dünyada huzur yok. Bu dünyada yok o aradığın huzur. Burası imtihan dünyası. E, o aradığın huzur yani tam şey hali, e, sorunların bitme hali. Ancak cennette var. Ha, huzur bize tattırılıyor. öyle huzurlu anlarımız var. O da işte cennetin nasıl bir yer olduğunu kıyaslayalım diye. Yani şey fragman. Cennetin fragmanları var yani. Böyle işte onlara Abraham Maslow'u doruk deneyim diyor. Yani o doruğa çıkarsın dorukta kalamazsın yani oradan ineceksin. Bunlar hayatta böyle işte dorukta bir tırmanış süresini düşün. Bir de dorukta geçirdiğin süreyi düşün yani. Oradan tekrar aşağı iniyorsun. Ee, efendim hayatın, yani her şeyi burada yaşamak istiyor. Her şeyi burada yaşamak istiyor. İşte bütün problem de bundan kaynaklanıyor. Arkadaşlar, Allah'ı vekil edinmek, yani Cenab-ı Hak benim vekilimdir, ben ona güven Vekil bugün kime söyleniyor? Çok güzel bir tanımdır. Avukatların ismidir, değil mi? vekil? Siz avukata vekalet verirsiniz ve avukatın müvekkili olursunuz. Yani vekalet ettiği kişi. Şimdi ben Farza, bir davam var. O davam için bir avukatla anlaştım. Ee, ona güvendim, araştırdım, seçtim, anlaştım. Mahkemede beni temsil edecek. Fakat mahkemeye gidiyorum, oturuyorum yanına. İkide bir avukata karışıyorum. Öyle söyleme, öyle değil, şöyleydi. İşte öyle değil hakim bey, avukat yanlış söylüyor falan. Yani bu avukat benim davamı sürdürür mü arkadaşlar? Anlatabiliyor muyum? Vekil edinmek ne demektir yani? Bu tevekkül biliyorsunuz konumuz tevekkül olmadığı için hızlıca geçiyorum. Böyle miskin miskin Allah'a güvendim falan demek değildir. Zaten onu az önce Miraç ve hicreti kıyaslarken de anlattık bir parça. Hazreti Musa'nın getirdiği mesaj bu. Bunun Yahudiler için yani İsrailoğulları için anlamı ne arkadaşlar? Onu da düşünmenizi tavsiye ederim. Biraz dinler tarihi, biraz İsrailoğullarının karakterini falan biliyorsanız, İsra Yahudilik son derece dünyevi bir dindir arkadaşlar. Ne başaracaklarsa bu dünyada başarmak zorundalar onlar, öyle inanıyorlar. Çünkü, neden biliyor musunuz? Çünkü ahirette zaten onlar cennetlik. Yani ahiretle ilgili hiçbir hedefleri yok. Çünkü zaten Tanrı'nın seçkin kulları onlar ve zaten cennet onların... Önemli olan burada başarmaları. Hatta işte rahmetli Ömer Faruk Harman öyle demişti dinler tarihi dersine. Ahiret inancı fikri Müslümanların etkisiyle, o etkileşim sebebiyle ta milattan sonra 8. yüzyıllarda falan Musa bin Meymun tarafından eklendiği Yahudi Ahmetüsü'ne demişti. Yani o kadar siliktir ahiret fikri. Dediğim gibi neden? Çünkü zaten ben cennetliyim diye düşünüyorlar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ben zaten cehennemliyim. İnsanı işlerisiz hale getirir, ben zaten cennetliyim, insanı tekamülünü engelleyen bir şeydir. Zaten cennetlikse niye kendisiyle uğraşsın, zaten cehennemlikse niye kendisiyle uğraşsın? O kişisel tekamül kişinin işte o cennetlik miyim, cehennemlik miyim, o belirsizlik o çabayı motive eder. Ve 4 ve 8. ayetlerde arkadaşlar Yahudilerin tarihçesi onlara hatırlatılıyor. İki sürgünden bahsediliyor. Ayetlere bakarsınız bizim konumuz şu anda Yahudiler olmayacağı için onları hızlıca söyleyip geçiyorum. <gülüyor> Tefsirlerde geçtiğine göre arkadaşlar... Bunlardan birincisi Babil sürgünü milattan önce 7. asırda ikincisi de Roma istilası Romalıların Kudüs'ü istilası ve Yahudilere e, tahakkümü bu da milattan sonra 70 yıllarında gerçekleşmiş. E, i̇kisinin de sebebi ayetlere göre Yahudilerin fesat çıkarmaları. Fesatçı bir toplum olmaları. Fesat kelimesini de çalışmanızı tavsiye ederim. En azından bunları ansiklopediden okuyun arkadaşlar. Biz Müslümanlar Hepimiz adına söylüyorum. O kadar temiz ve masum insanlarız ki ben fesat deyince aklıma şey gelirdi arkadaşlar. İşte bir ailede ara bozmak, laf taşıyan, işte bir iş yerinde insanları birbirine düşüren kişiler falan. Yani böyle çok iki üç kişiyi ilgilendiren konular gelirdi. Ne zaman ki hep aynı şeyi söylüyorsunuz diyeceksiniz. Evet yani siz de hep aynı şeyleri anlatan birini dinlemeye geliyorsunuz. Efendim The Century of neydi? E, Self. Century of ben ben çoğu belgeselini izledim, fesadın nasıl evrensel bir şey hareket olduğunu, bütün insanların zihinlerini değiştirmek arkadaşlar. Şu anda içinde bulunduğumuz için, fırtınanın gözündeyken insanlar fırtınayı hissetmezlermiş ya, İçinde bulunduğumuz için dehşetinin farkına varmadığımız bu cinsiyetsizleştirme, ve işte e, kar, yani cinsel tercih meselelerinin de nasıl bir fesat olduğunu muhtemelen bir yüzyıl sonra falan yazacak tarihçiler. Bu fesatların yani yeryüzünde toplu fesat çıkarıyorlar Yahudiler. Ve o sen Ben belgeseli Edward Gorey ile ilgili e, Freud'un kardeşinin oğlu arkadaşlar ve Amerikan Bugünkü Amerikan tüketim tarzını oluşturan kişi. Çünkü Amerikalılar göçle geldikleri için çok tutumlu insanlar. Küçük evdesini hatırlayın. Çok tutumlu insanlar. Tutunmaya çalışıyorlar çünkü onların zihniyetini değiştiriyor arkadaşlar. Para harcamak ihtiyaç için değildir, zevk içindir fikrini yerleştirdi. Kapitalizmin temeli, bu değiştiği anda zihninizde bütün hayat nasıl değişiyor? Yani düşünün işte ya kola içmeden falan hani böyle bu hale geliyoruz. Bakın kola içmeden nasıl yaşayacağım işte falan şu ürünü almadan nasıl yaşayacağım haline geliyoruz. Ve bu ayetlerde Kur'an-ı Kerim onları uyarıyor. Diyor ki eğer Muhammed'e iman ederlerse onlar yeniden Allah onlara merhamet edecek. Eğer onu inkar ederlerse cezayı hak edeceklerini söylüyor. 9 ve 10. ayetler arkadaşlar Kur'an'ın vasıflarını anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in vasıflarını bize anlatıyor. اِنَّ هَذَا الْقُرْعَانَ يَهْد۪ي لِلَّت۪ي هِيَ الْاقْوَىٰ Biliniz ki bu Kur'an insanı en doğru, en sağlam yola iletir. وَيُبَشِّرُوا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّالِحَاتِ Salih ameller yapan müminleri, müjdeler... Bak, buranın da altını çizelim arkadaşlar, kalabalıkta uymaya başladınız. Buranın da altını çizelim. Amel olmadan müjde yok arkadaşlar. Allah Teala sizin lafınıza bakmaz. Hatta bugün psikologlar da bizi insan ilişkileri konusunda karşınızdakinin nasıl konuştuğuna bakmayın, nasıl davrandığına bakın diyorlar. Ee, allah Teala bizim kalplerimize bakar. Kalp de çünkü bir amel merkezidir. Kalbinde amelleri vardır. Gazali'yi okuyun geniş geniş. Efendim ve davranışlarımıza bakar. İşte onlara büyük bir ecir var ama ahirete inanmayanlara arkadaşlar acıklı bir azap hazırladık. Diyor allah Teala burada şunu unutmayın bütün bu amellerimizin bizim mesela işte içinde bulunduğumuz bu faciayla ilgili de afetlerle ilgili de bütün amellerimizin, tavırlarımızın arkadaşlar motivasyonu Müslümanın motivasyonu ahirettir. Yani bana şöyle diyorlar mesela ya ben bir tek ben boykot edeceğim de ne olacak? Bak hiç ben size dedim mi ki boykot ederseniz İsrail'i dize getiririz, boykot ederseniz Siyonizm'i bitiririz, hiç böyle bir şey demedim ki. Boykot edersem Allah'a verecek cevabım olur diyorum ben. Boykot, yani benim boykot etmem İsrail'le ilgili değil arkadaşlar, benim Allah ile ilçimle ilgili. Benim Allah ile kulluk ilişkim, ona hesap vereceğim. Bununla ilgili. Afetle ilgili ben ne yapabilirim ki? Yani işte evinin sağlamlığını, mahallenin sağlamlığını, etrafındaki evlerin ne, neye ne kadar gücün yetiyorsa. Çünkü bunun hesabını ben vereceğim allah Teala'ya. Arkadaşlar onunla ilgili e, hala çok izlenen bir konuşma yaptım. O zaman depremden hemen sonra dolayısıyla o detaylara girmiyorum. 11-15. ayetlerde Arkadaşlar insanın yapısından ve kaderin bu insan yapısıyla birleştiğinde nasıl bir sonuç meydana geldiğinden bahsediyor. İnsanın buradaki özelliği, öne çıkan özelliği arkadaşlar acelecilik. Aceleciliği de şöyle zannetmeyin yani elçilik olmak falan öyle değil. Acelecilik her şeyin karşılığını hemen şimdi istemek. Yani hemen şimdi bu şey bitsin. Ben öyle bir adım atayım ki, öyle falan gece toplanalım, öyle dualar okuyalım ki bu savaş hemen bitsin. E, o duaların okunmasına dualar edilmesine biraz sonra biz de yapacağız. Karşı değilim, duaya nasıl karşı olabilirim ki? Yalnız arkadaşlar yine yeri gelmişken belirteyim. Benim okuduğum kadarıyla Peygamber Efendimiz'in hiçbir uygulaması yok bu şekilde. Yani şöyle bir şey demiş mi hiç rastladınız mı? Aranızda illaki çok okuyanlar, çok bilenler vardır. Yani öyle bir ilim mekanındayız. Hiç rastladınız mı bir yerde? Ey Medineliler! Mekkeliler bir ordu hazırlamış veya işte Bizans, neyse, İran bir ordu hazırlamış. Bu gece teheccüd vaktinde mescitte toplanalım, 500 tane fetih suresi okuyalım, Allah bu orduyu defetsin. Böyle bir şeyi ben hiç görmedim arkadaşlar. Böyle bir haber aldığında Peygamber Efendimiz kimin kim savaşabilir? Kimin elinde silah var? Binek var? Kim işte ne yapabiliriz? Hemen istişare heyetini topluyor. Kaç kişiyiz? Kaç kişi savaşa gidebilir? Yani bunu yapmış arkadaşlar. Peki dua etmemiş mi? Ordusunu savaş alanına yerleştirdikten sonra dua ediyor. Sonra demin de tabi yolda da etmiş. Yani bu işe giriştikten sonra dua ediyor. Yani kavli dua arkadaşlar fiili duaya. Çünkü dua bir çağrıdır. Bakın dua davet kelimesinden geliyor. Davet ediyorsun. Allah Teala'yı davet ediyorsun. E sen oturuyorsun ama AVM geziyorsun. İşte ne bileyim ziyafetler yapıyorsun falan. İnsanlara bir şey satmadan yardım bile alamıyoruz ya. İlla ya bunu alsan ne olacak? Yani biraz sonra çöpe atacaksın. Hiçbir işlevi olmayan bir illa şey almak istiyor yani. Yani eğer Allah Teala senin adına gidip savaşacak. Bunu kim söyledi tarihte arkadaşlar? Siz Allah Allah defetsin o düşmanları kim söyledi? Hazreti Musa'ya İsrailoğulları söyledi. Unutmayın. Sen ve Rabbin gidin savaşın dediler. Biz burada bekleyeceğiz. Allah onları defetsin. ondan sonra bizi çağır. Dediler Hazreti Muza'ya. İnsan aceleci. Yani bu dünyada hemen sonuç almak istiyor. Ahirete bırakmak istemiyor. Eğer arkadaşlar... Bugün aklınızda bir tek bu bile kalsa kafidir. Eğer her işinizde... Her attığınız adımda demiyorum ama... Her önemli... ...kararınızda, önemli yol ayrımlarınızda o işin ahiretteki sonucunu göz önünde bulundurmuyorsanız... E, ...bu bir mümin tavrı değildir. Yani ben işte işle ilgili şöyle bir karar alacağım, çocuğumun eğitimi, okulu... ...ne bileyim yani, hangi muhitte yaşayacağım mesela, işte nereye taşınalım, nereden ev bakalım... ...bunlara varıncaya kadar her konuda onun ahiretteki sonucunun ne olacağını... Görebilmen lazım. Diyeceksin ki nasıl göreceğim? Vallahi kanaatimi söyleyeyim arkadaşlar. Kur'an bilen birisi için bir işin ahiretteki sonucunu bilmek dünyadaki sonucunu bilmekten çok daha isabetli bir şekilde mümkündür. Çünkü o kadar detaylı söyleniyor ki ahiret. Yani ahiret pırıl pırıldır arkadaşlar. Dünya belirsizdir. Benim yakın geleceğin belirsiz benim. Ama ben mesela bugün burada... Yani Allah için hiçbir şey beklemeden, hak çekinmeden, korkmadan doğruyu anlatırsan bunun ahiretteki sonucu bellidir. Dünyadaki sonucu belli değildir. Biri birine gider ihbar eder mi? Ya da ne bileyim işte şöyle bir şey gelir mi başıma? Ya da buradan sonra insanlardan hiç yukamı kurtaramaz mıyım yani? Ne olacağını bilmiyorum. Ama ahiretteki sonucunu biliyorum. Tamamen sana bağlıdır. Onun için yani ahireti bilmiyoruz demeyin. Bu bakımdan benim kanaatim arkadaşlar, dünyadan ahirete bakılmaz. Ahiretten dünyaya bakılır. Ahiret çok açıktır, çok kesindir. Hiç sürpriz olmayacak. Yani Cenab-ı Hak şöyle demeyecek, sürpriz, cehennem var dedim ama yok. Böyle olmayacak yani. Ne dediyse olacak, o kadar kesindir. Dolayısıyla eğer o bilgiye vakıfsanız, o bilgi çerçevesinde alışverişinize de bakarsınız, giyim kuşamınıza da bakarsınız. Neyi taşıyıp neyi taşıyamayacağınıza da bakarsınız. Yani hani o bagajı taşıyanıyorlar ya dindar bagajına. Ya arkadaşlar bu kadar mı insanın e, nasıl diyeyim dindarlıktan rahatsız olması yani. A açık ve aleni bir şekilde. Allah hepimizin ahir ve akıbetine hayretsin. İnsanın yapısı... Hayrı istermiş gibi şerri ister bu acelecilikten dolayı işte. Ayete göre. iyi kötü bütün işler, yaptığı bütün işler ayette bize bildirdiğine göre boynumuza asılacaktır. Bunu Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifte söylüyor. İnsan bütün amelleri, acizane kanaatim anladığım kadarıyla hadislerden arkadaşlar, amellerimiz... Bu tamamen farazi, benim düşüncem yani yanılıyor olabilirim. Amellerimiz ahirette şekle girmiş olarak denilecek. Bir şekli tartılması da öyle olacak yani. Yani şekillenmiş olarak göreceğiz. Birine sadaka vermişsin onun bir şekli olacak. İşte birine kötü söz söylemişsin o böyle pis kokan bir şey olacak muhtemelen. Yani pisliğe bakmış olarak gelebilir mesela çok kötü ağzı olanlar. Çok kötü konuşanlar mesela. Böyle leş gibi kokan bir ...şekilde dirilecek. Çünkü mesela Peygamber Efendimiz ne diyor? Kibirliler diyor bir böcek kadar dirilecek kıyamet günü. Ayaklar altında ezilecekler diyor. Yani böyle küçücük dirilecekler. Herkesin amelinin tam karşılığını o gün Cenab-ı Hak ona verecek... Şekli, ve o yüzden peygamberimiz diyor ki siz bazen davalarınızı bana getiriyorsunuz fakat ben Allah bildirmedikçe gaybı bilemem. Olur ki birinizin birisi davasını daha güzel savunur. Bunun tam karşılığı bugün ne avukatlık arkadaşlar. Daha güzel savunur. Eğer bu yolla kardeşinden bir payı kendi hakkına geçirirse beni ikna edip bilsin ki kıyamet günü o aldığı şey boynuna asılmış olarak gelecek. Mesela tarla aldım bu şekilde tarlayı böyle Taşıya taşıya gideceksin Allah'ın huzuruna diyor. Yani o vaziyeti bir hayal etmen bir fantastik bir dünya yani. <gülüyor> hayal gücünüze bırakıyorum sizin. Bütün işler boyun, boynumuza asılmış olarak çıkacak hatta başka yerlerde özellikle son cüzlerde o kıyamet sahneleri çoktur. Mesela amel defterleri gökten uçuşarak gelecek arkadaşlar. Harry Potter'da falan var öyle sahneler. Defterler uçuşarak geliyor, size geliyor, oradaki şeyinizi düşünün. Sağdan mı gelecek soldan mı? O paniği bir düşünün arkadaşlar. İşte en kritik şeyler bunlar. ÖSS açıklanmış Hatta işte bir yani bir ülkemize bir bakın arkadaşlar çok iyi eğitimliler çok iyi yerlerdeler mi yani çok iyi okulları bitirenler. Hani bir bakın bu bana göre başarı hayat boyu devam eden bir ivmedir. Yani böyle bir sıçrayış yapıp sonra böyle aşağı doğru gitmek bir başarı değildir. Her neyse laf açıyor. Şimdi defterler geldi. Arkadaşlar sağ taraftan geldi inşallah tabii kendiniz için hep hüsbüz anda bulunacaksınız. Sağ taraftan geldi benim defter. Bir açtım baktım arkadaşlar pırıl pırıl yani nerede kalmış bulut jornallar. Böyle efendim rengarenk çok güzel. Ondan sonra ne diyecek o kişi? Bütün kıyamet meydanındakilere ha-u mukura-u uh, kitabı Bakın benim kitabıma bir bakın diyecek. Bir bakın diyecek. Dünyadayken aşağı görülmüş horlanmış yani. Bakın ahireti hayal etmezseniz arkadaşlar bu dünyadaki ezikliği bazen yeri gelince mesela bana okuma yazmam var mı dedi adam. Yani bir kere oldu ama. Bir bir, bir, bir başka seferde de birisi şey dedi yardımcısı mısınız dedi. Filanın evine gel geldik dedim de yeni yardımcısı mısınız dedi. Yani ben de kendime kızım bu kadar da hırpani giyinme kadın dedim yani. efendim <gülüyor> Adamın bir kabahati yok. Şimdi bunlar olmuş diye yani eğer benim amel defteri öyle gelecekse Allah bunlar ne kadar küçük bir bedel ya. Ne kadar küçük bir bedel anlatabiliyor muyum? Ve sadakalar için düşünün yani hangimiz sadaka verdik diye aç kaldık arkadaşlar. Hangimiz sadaka verdik diye büyük bir ihtiyacımızı gideremedik yani değil mi? Hangimiz infak ettik diye ne bileyim yani evimize bariz bir ihtiyacımızı alamadık. Dolayısıyla işte ahiret dürbününden bir arkadaşımın sözü bu onu da burada sevgiyle almış olayım. Ahiret dürbününü gözüne takacaksın dünyaya oradan bakacaksın. O zaman bakın o zaman kolay zor işte e, yapılabilir yapılamaz mümkün mümkün değil bunların tanımları ve içerikleri tamamen değişecek. Bilmem anlatabildim mi burayı? Bütün yaptıklarınız yazılır ve kıyamet günü gözünüzün önüne konur. Kim doğru yaparsa kendisi için yapmıştır. Bak bunu unutmayın arkadaşlar. Dünyanın herhangi bir yerinde zalimin yanında yer alan kendisi için yapmıştır. Mazlumun yanında yer alan da kendisi için yapmıştır. Yani biz mazlumun yanında yer aldığımızda mazlumun kaderi her zaman çok değişmiyor yani. Bizim için çok önemli bu. Hiç kimse başkasının günahını üstlenmeyecek ve peygamber göndermedikçe hiçbir topluma da az, azap edilmeyecek. Bu acelecilik. Yani acelecilik dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Dürtüsellik. Mesela psikolojideki dürtüsellik bu aceleciliğin bir yansımasıdır. E, i̇leriyi düşünememek, düşünmeden, fevrilik, reaksiyonerlik bu aceleciliğin bir yansımasıdır. Bu insan doğasında var olan bir şeydir. Bir şey. işte tekamül etmek demek yani insanı kamil olmak demek insanın bu dürtüsel, fevri, aceleci taraflarını terbiye ederek kendine hakimiyeti sağlaması demektir. Ee, Ahmet Hamdi Akseki merhum İslam ahlakının nihai hedefi insanın kendine hakim olmasıdır. öyle Ya işte ben de ne bileyim kızdım da ağzımdan çıktı falan böyle bir laf söylemez mesela. Mesela Peygamber Efendimiz'in Şemail'i okuyun. Şimdi ne kitaplar okuyalım falan diye soruyorlar. Siyer okuyun, Şemail okuyun arkadaşlar Ramazan'da bir de Kuran okuyun tabii ki. Yani ne, ben roman bile okuyamıyorum Ramazan'da. Ne diyeceğim size başka? Şimdi Şemail'de ne diyor biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı yaptığı şeyler için pişman olmuş ama söylediği hiçbir şey için pişman olmamış. Hayatta. Yani keşke o zaman şunu söylemeseydim. Dediği hiçbir şey olmamış. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden işte hedef budur yani. Ne yapalım ben böyle mi? E tamam o zaman çok affedersiniz odun geldin, odun gidersin yani. Bizden istenen evet odun geldik ama bir şekle, bir forma girip bir sanat eserine dönüşmemiz isteniyor bizden yani. Bir hani yani bir odunu da şuraya koysam bu kadar yıl üstünden yağmurlar falan yani o bile çiçek verir yani. Yosu tutar, bir şeyler olur, bir şekilde girer. İşte en malı merhum arkadaşlar aceleci ilgili diyor ki bir şeyi vaktinden evvel isticah eden mahrumiyetle muatep olur. Bu eski kelimeleri de kullanırken ne olur doğru kullanın muhatap değil, muatep diyorum bakın muatep cezalandırılır demek. Muhatabı da yanlış kullanıyorsunuz. Ne olur lütfen muhatap diyorlar. Muhatap diye bir şey yok arkadaşlar. Muhatap var. Muhatap. Ondan sonra neyse bu da bir bilgi dersi olsun. Efendim bir şeyi vaktinden evvel isticad eden mahrumiyetle muatap olur. Vaktinden evvel isterseniz bir şeyi mahrumiyetle cezalandırırsınız diyor. Efendim biz işte kader bir kitap yazdık Allah'a çok şükür Allah nasip etti e, Rabbimizin Esma-i orada sabır maddesini tekrar okurken ben sabır ismini e, kendim de şaştım aa ne güzel burası olmuş falan diye oradan size aktarıyorum arkadaşlar çok ayıp ama e, çok değerli toplu bir şey yani sabır arkadaşlar üç alanda kendini göstermelidir bir insana sabırlı denimi sabır ahlakından söz edilebilmesi için bir insanda Üç alanda sabırlı olması lazım. Bir, e, bir meselenin doğasının gerektirdiği sürece riayet ederken. Yani işte zeytin, fidanı diktin, kaç yılda zeytin ağacı olur? İşte yılda kaç kere verir? O sürece riayet etmen gerek. Çocuk yetiştirmek öyle hop diye olmaz. İki kere camiye gönderdin diye oradan Müslüman biri çıkması garanti değildir. Vesaire yani her şeyin bir süreci var. O sürece riayet ederken sabırlı olman gerekiyor. İki, Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına muhalefetten sakınmak için, dürtülerine hakim olmak için. Yani demin anlattığım, kendine hakim olup, kendini kontrol edip, Allah'ın istediği sınırlar içerisinde yaşayabilmen için sabırlı olman gerekiyor. Üç, hayatın imtihanları karşısında başarabilmen için sabırlı olman gerekiyor. Biz ne kadar daraltmışız sabrın anlamını, buradan da buna bakabilirsiniz. İnsan aceleci olduğunda diyor Elmalı buna peşincilik denir hemen şimdi istiyor ya insan peşinciler ahireti dünyada görmek isterler ne demek ahireti o kadar namaz kıldım hayatımda hiçbir şey düzelmedi kaç kişiden duydum bunu biliyor musunuz? Yani namaz kılarsan sınavların iyi geçer falan dediğimiz için çocuklara 40 yaşına gelince onun sonucu bu oluyor işte. O kadar namaz kıldım hiç kıymetim bilinmedi, hiç kimse beni takdir etmedi, hiçbir işim rast gitmedi diyor. O namazın mükafata ahirette verilecek. O ahireti dünyadayken istiyor. Peşincilik buna sebep oluyor. Böyle bakarsanız ahireti dünyadayken isterseniz ecir ve azabı dikkat et, dikkate almadan hareket etmeye başlıyorsunuz. Çünkü... Ahirette bunların asıl mükafatı veya cezası görülecek. Bunun da sonucu hayrı şerri ahirte dememektir diyor elmalı merhum. İşte oradan da diyor insan bu yapısı sebebiyle bu yapısını kontrol altına almadığı için kendisini bu konuda efendim geliştirmediği için helak olur gider. Peki helak süreci nasıl işler? 16 ve 17. ayetlerde helak sürecinden bahsediyor arkadaşlar. Bir top bakın oraya ayetlere bakın. Yani bunlar benim ifadelerim değil. Bir toplum helaki hak edince bir aşaması var yani o bardağın dolması gerekiyor. Geldi geldi geldi. Son damla da düştü. Artık helak olacaklar. Nasıl başlatıyor Cenab-ı Hak süreci? Bastı düğmeye. Bu helak süreci başladı. Önce şımarık zenginler uyarılır. Bunlar isyana ve azgınlığa devam ederlerse yani bir toplumda helak arkadaşlar aşağıdan başlamaz, yukarıdan başlar. Toplum önderlerinden, öncülerden, işte hayatlarına imrendiğimiz kişiler onlardan başlar. Onun için sosyal medyada takipçisi olmaktan tutun da herhangi bir aşamada taklit ettiğiniz bütün insanları çok dikkatle seçmeniz gerekir. Eğer siz bir takım kötülüklerden, bir takım magazinsel düşüklüklerden haberdarsanız takip ediyorsunuz demektir. O programları izliyorsunuz, o insanların takipçisi olmuşsunuz demektir arkadaşlar. Bu da işte helak, helakin bir parçası olmamız demektir. Bir defa en azından kesinlikle onlar... En azından benim, evet toplum helak olursa ben tek başıma kurtulamam ama ben bana düşeni yapmakla yükümlüyüm. En azından ya Rabbi ben onları hayatımın hiçbir aşamasında izlemedim, taklit etmedim, takip etmedim. Hiçbir zaman o sürecin bir parçası olmadım diyebilmemiz gerekir. Benim kanaatim bu. Bunlar isyana ve azgınlığa devam ederlerse helap gelir, helap yukarıdan gelir arkadaşlar. Onun için e, özellikle eğer topluma öncülük eden bir konumunuz varsa orada çok dikkatli olmamız gerekiyor. 18 ve 20. ayetler arkadaşlar bizi uyarıyor. E, bazı insanlar dünyayı isterler, bazı insanlar ahireti isterler, bunların Allah katındaki durumlarını anlatıyor. Ee, sadece dünyayı isteyenlere Allah dilediği kadarını çabucak verir, sonra onları cehenneme sürükler. Ee, yürekten inanarak, ahireti isteyip, gereği gibi çalışan, bak burası da çok önemli, Mesela se'aleha se'yyeha ifadesi geçiyor. Yani bir çalışma, ahiret için çalışma nasıl olursa o şekilde çalışan ahirete yakışır şekilde. Yani bir yerde Kur'an-ı Kerim'de bir yerde diyor ki bu Ali İmran suresine galiba müşrikleri işte Uhud Savaşı'ndan sonra Müslümanlar çok yara aldı ama müşrikleri takip etmeleri gerekiyordu. Hepsi çok bir itap durumdalar. Diyor ki takip edin. Şikayet de etmeyin. Çünkü siz Allah'tan onların istediğinden daha fazla şey istiyorsunuz. Yani ben Allah'tan neler istiyorum, siz neler istiyorsunuz? Bunu bir ateist istiyor mu arkadaşlar? Eğer bir ateist kadar çalışmıyorsak, yani affedersiniz ama yuh olsun bize. Şimdi ben hep onu örnek veririm. Mesela Freud'u seven var mı aranızda arkadaşlar? Freud benim adamım, hayranım Freud'a falan. Müslümanlar Freud'a çok güzel genel olarak. Arkadaşlar Freud Yahudidir ama dinsizdir, ateisttir ve... Ben onun biyografisini okudum, 17 yaşındayken 7 tane dil biliyordu, hadi diyelim ki o çok zekiydi, 2 tane bilsen, sen 2 tane bil. Ve 54 yaşına geldiğinde demiş ki artık günde bir fincan kahve molası vermem lazım kendime. Bunu da 55 kere anlattım yani, neyse olsun her zaman yeni örneklerden bulacağım. Dolayısıyla sen bu kadar... Biz ne istiyoruz arkadaşlar? Günde ben bir ödev verdim. Üç haftada meal okuyacaksınız dedim bir gruba. Üç haftada meali bitireceksiniz. Yirmi gün var arkadaşlar üç haftada. Altı yüz sayfa kuran gelip Kaç sayfa okumaları gerekiyor günde? Otuz sayfa. Üç kişi falan yaptı. Günde otuz sayfa okuyamıyoruz biz yani. Anlatabildim mi? Tamam meal okumak biraz zordur. Hadi... Yani herhangi bir roman okumaya benzemez. Diyelim ki 60 sayfa kadar vakit ayıracak yani. <gülüyor> Yapamadık. Yani dolayısıyla ben kendimi bazen arkadaşlar Timur'un çadırının kapısında bekleyen Nasrettin Hoca'ya benzetiyorum. Dolayısıyla içeri girip Timur ne olur bizim köylüler senin filleri çok sevdi. Biraz daha fil gönder bize. Yani biraz daha işimiz gücümüz çok olsun da şu meale hiç vakit bulamayalım filan diyesim geliyor yani. Bazen anlatabildin mi arkadaşlar? Ee, gerektiği gibi ahirete inanıyorsan sen ne istiyorsun sen Allah'tan? Yani doğazda bir yalım olsun diye çalışanla kafamı sokacak kadar bir evim olsun diye çalışan aynı mı çalışır? Değil mi? Aynı yatırımımı mı yapar? Aynı risklerimi alır? Yani bir düşünün hedefine göre çalışacaksın. E, gerektiği gibi çalışırsa emeğinin karşılığını fazlasıyla alacak, herkes yaptığının karşılığını elde edecek diyor 20. ayet. 21. ayet insanlar arasındaki farklardan bahsediyor arkadaşlar ve 22. ayet bu bölümü sonuca bağlıyor. Sonuç Allah'tan başkasını tanrı edinme yoksa kınanmış olarak tek başına yapayalnız kalırsın. Allah'tan başkasını tanrı edinmemek için de bu şirk maddesini okumanızı tavsiye ederim. Ben şöyle düşünürdüm arkadaşlar. Ya yeryüzünde şirk kalmadı artık. Niye bu kadar Kur'an-ı Kerim hala şirkten bahsediyor? Ama şirk arkadaşlar bütün sinsiliğiyle, bütün e, nüfuzuyla kalplerimizde devam ediyor. 23-39. ayetler arası arkadaşlar. 17 t 14 tane konu ele alınıyor ve işte bu ayetler yeni bir toplumun hangi ilkelerle inşa edileceğinden bahsediliyor. Ezan kaçta okunuyor? 23 geçe tamam. Ee, yeni bir toplum hangi ilkelerle inşa edilecek? Bu bölüm arkadaşlar tek tek böyle kendi beden ülkemizde, kendi kişisel hükümranlığımızda, Allah'ın dinini var etmemiz için, kendimizi inşa etmemiz için bize bir program sunuyor. Peygamber Efendimiz'in de Mekke Mekke'den hicret etmeden hemen önce nazil oldu bu ayetler. Medine'deki programını yani sen nasıl bir toplum inşa edeceksin? Bu programı sunuyor Peygamber Efendimiz'e. Şimdi bunu hepimiz kendimiz için bir düşünelim arkadaşlar. Deminki bölüm neyle bitmişti? Allah'tan başkasına kulluk etme ile bitmişti. 23. ayet yalnızca Allah'a kulluk etme emriyle başlıyor. Yalnızca Allah'a kulluk ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Allah'ın emriyle çatışan hiçbir emre uymamak demektir. La ta'ata li mahlukin inda ma'siyatil Yaratıcıya isyan olan hiçbir konuda bir yaratılmışa itaat edilmez. Peki buradan kavga çıkmaz mı? Hayır arkadaşlar. Sınırlarınız olacak. Sınırlar konusu çok moda psikolojide. Hayır demeyi bilmek çok moda. Ama bunları hep anana, babana, akrabağına falan uygulattırıyorlar bize. Oraya dikkat edin. dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Sen bunu adamsan eğer gerçekten... E, mütekamil bir kişiliksen gerçekten kendini gerçekleştiren tırnak içinde işte o her neyse onlardan biriysen çıktı senin nasıl giyineceğine, nasıl yaşayacağına hükmeden efendim nasıl para kazanacağına, o kazandığın parayı nerede harcayacağına dolaylı şekillerde hükmeden bu vahşi kapitalizme, onun çeşitli manipülasyonlarına, seni Allah'tan uzaklaştıran <gülüyor> nefsini kışkırtan efendim çevrendekilere uygula bunu de ki, arkadaşlar ben oradaki doğum günü partisine gelemem. Çünkü orada alkol var. De bakalım. Oraya bir hayır de. Ama ben bayramda Üf, çok banal ya gene mi bayram ziyaretleri yapacağız deyip ona karşı çıkıyorsun. Yani biraz özgüven yüklüyoruz sana. Onu da sana o özgüveni yükleyenlere karşı kullanıyorsun yani. Anlatabildim mi? Çok Bu tatlı su balığı gibi şey yani. Çok kolay kahramanlıklar bunlar. Çok ucuz kahramanlıklar. Yalnızca Allah'a kulluk edeceksin. İki, arkadaşlar şimdi toplum inşa ediyoruz. İkinci konu ne olabilir? <gülüyor> Azıcık düşünün. Tabii bakıyorsunuz oradan. Yani buradan başlamak aklınıza gelir miydi? İkinci konu arkadaşlar hem de üç ayet devam ediyor. Üç ayette bu konuyu anlatıyor Allah. Anana babana iyilik edeceksin. İnşa buradan başlıyor. İmtihan burası bir Müslüman karakteri ve ona dayalı bir Müslüman toplum inşası buradan başlıyor. Anana babana iyilik edeceksiniz. Onlara öf bile demeyeceksin. Bunu hepiniz bilirsiniz. Çok güzel okuduğum mehalde bu öf bile dememeyi şöyle açıklıyordu. Onların hiçbir şeyinden tiksinmeyeceksin. Nasıl ki onlar senin bezin değiştirirken tiksinmediler, kusmunu temizlerken tiksinmediler. Öf, falan demeyeceksin yani hani bunları yaparken. Azarlamayacaksın. <gülüyor> güzel ve hoş sözler söyleyeceksin. Onlara mütevazi davranacaksın. Bilginle, kültürünle, bilmem neyinle, seviyenle, işte şeyinle hava atmayacaksın. Onlar için Allah'a dua edeceksin. Eğer onlara karşı iyi olursanız, bu iyilikleri yaparsanız, onlar hakkında gözden kaçan hatalarınız ve eksikleriniz konusunda Allah sizi affeder. Yani mükemmel zaten olamayacaksın. Ama bunları yaparsan o kusurlarını Allah Teala affeder, tevbelerini kabul eder bu konuda diyor. Demek ki ikinci konu, Allah'a kulluktan sonra ikinci konu ana babaya hürmet arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar bunu. Ya Resulallah işte ana babanla güzel bir veç ile konuş diyor ayet-i kerime. E, bu güzel konuşma nasıl olacak? diyorlar Diyor ki Efendimiz e, bir kölenin efendisiyle konuştuğu gibi konuşacaksın bir köle efendisiyle nasıl konuşursa sen ana babanla öyle konuşacaksın. Bazı içinizde bazıları ana babasıyla çok problemleri olanlar var. Çok mağdur olanlar var arkadaşlar. Hakkını yedirmemek veya işte haklarını korumak saygısızlık, edepsizlik, haksızlık yapmanı gerektirmez. Biz işte bir ya bu uçtayız ya öbür uçta. Ona da bu vesileyle değinmiş olayım. Sonra arkasından akrabaya, düşkünlere, yolda kalmış olanlara cömert davranacaksın. Bunlara iyilik yapacaksın, yardım edeceksin. Eğer bir Müslüman toplum böyle inşa edilir. Yalnız bu yardımı, bu harcamaları yaparken saçıp savurmayacaksın. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Ayet-i Kerime'ye göre. Elin dar diyelim yardım edecek durumda değilsin. O zaman hiç olmazsa onların dertlerini görmezden gelme, gönül alıcı sözler söyle diyor ayet gelme. kerime. Gördünüz mü? Bakın yani insan şunu bekliyor. Siyasi olarak şöyle tavıralım Şimdi biz hep böyle siyasal düşündüğümüz için bütün sorunlarımız siyaset ve çözümü de siyaset zannediyoruz. Arkadaşlar bizim sorunlarımızın sebebi ahlak, çözümü de ahlak diye düşünüyorum ben. Siyasi sorunlarımızın da temelinde bu var. Dünya ile ilgili meselelerimizin de temelinde bu var. Yalnız burada bir handikapımız var dar vakitte ona da değineyim. Müslümanlar olarak dahi son zamanlarda gözlemlediğim arkadaşlar müslüman, samimi müslüman yani. Ben içli bilemem görüntüyü söylüyorum. Samimi müslümanlar olarak dahi biz ahlakı dinden bağımsızlaştırmışız. Yani iki insan ahlak konuşuyor veya ahlaki bir metin, bir çalışma yapılıyor. İçinde ne Allah var, ne peygamber var, bir referans yok, peygamber örnekliği yok. Yani dünyanın her yerinde konuşulabilir ahlak böyle. Anlatabildim mi? Bundan farkı nedir? Ahlakı ahlak yapan, Müslüman, İslam ahlakı yapan arkadaşlar bizim ahlaki davranışlarımızın, tutumlarımızın, alışkanlıklarımızın Allah ile bağını olup olmayışı. Yani öbür tarafta işe yarayıp yaramayacağıdır. Elin, elis, elin sıkı da olma, müsrif de olma. Yani cimri de olmayacaksın, müsrif de olmayacaksın. Ahmet Hamdi Aksekin'in Ahlak Dersleri kitabında ana tema budur yani. Arkadaşlar denge halini yakalayacaksın her konuda. Mesela yumuşak yok, fazla yumuşak olursan ona hilmeh-i denir diyor Ahmet Hamdi Aksekin. Eşit uysallığı. Yani bu ahlak değildir diyor. Yumuşaklık hiç olmazsa çok katı, çok sert olursun. Yani hepsi böyle bir denge halinde olacak. Şimdi arkadaşlar bakın ekonomik şeylerden bahsetti değil mi? Önce ilişkilerden bahsetti. Sonra para ile ilgili harcamalarımızdan bahsetti. Hemen arkasından 30. ayette Allah rızkı bollaştırır da daraltır da. Kime neyi ne kadar vereceğini o bilir diyor. Ve bu ayet Habir ve Basir isimleriyle bitiyor. Her şeyden haberdar, yani bir zihin yürüterek, bir akıl çıkarımlar yaparak bilgiye ulaşması gerekmez Allah'ın. Çünkü her şeyin özünü biliyor yani, içini dışını biliyor ve her şeyi de görüyor. Dolayısıyla kime ne vereceğini Allah bilir. Efendim sen sana verileni ne israf etmeden ne de cimrilik yapmadan... Öyle bir denge içerisinde ana babadan başlamak üzere yakınlara, akrabalara, yoksullara, yolda kalmışlara iyilik etmek e, üzere kullanman lazım. Hemen arkasından arkadaşlar rızkı kim veriyor? Şimdi Allah o bilinci yerleştirdi. Hemen arkasından rızık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeli diyor. Kürtaj yasağı geliyor. Peki bu kürtaj yasağı en çok hangi sebeplerle başvuruluyor kürtaja? Arkadaşlar... 32. ayette zinaya yaklaşmayın diyor. Bunlar birbiriyle bağlantılı görebiliyor musunuz bağlantıları arkadaşlar? Ee, konuların birbiriyle ilişkisindeki gerçekçiliğe dikkat edelim diye buraya not almışım. Öyle bir sıralama kurdu ki Allah Teala önce inancım sağlamlaştırdı, sonra aile ilişkilerini sağlamlaştırdı, sonra yardımlaşmayı koyarak bütün toplumu, Toplumun çimentosu, toplumun çimentosu herkesin elinin ötekinin üstünde olmasıdır arkadaşlar, yani gözünün değil. Gözünüzü dikmeyin birbirinize, elinizi uzatın. Yani yardım eli, destek eli, himaye eli bu illa maddi olmak olması gerekmez. Derdini dinlersin, bir sıkıntısı varsa görürsün o sıkıntıyı ve ne yapabilirim senin için dersin. Anlatabildim mi? Bu, bunu kuracaksın arkasından arkadaşlar zina ile çok yakından ilişkili bir başka suçu yasaklıyor. Cana kıymayın. Cinayetler arkadaşlar alkolle ve fuhuşla ilişkilidir. Büyük ölçüde bu ikisi birbiriyle ilişkilidir. Merak ediyorsanız roman okuyun arkadaşlar. Kıssas ve tazminat konusunda haddi aşmama tavsiye ediliyor. Hemen arkasından arkadaşlar yetimlerin, mallarının, haklarının korunması ile ilgili ayetler geliyor. Ve ticarette ölçü ve tartıda hile yapmamak yani ahlak ile ekonomi de iç içedir. Kazancımız helal olmadıkça ahlakımız tekamül edemez. Ahla tavuk yumurta gibi ahlak tekamül ettikçe kazançtaki titizlik, helal yani evham demiyorum titizlik, e, artar. Bunların da temelinde Allah'a güvenmek vardır. Allah'a güvenen insan Allah'ın kendisine aç bırakmayacağına rızkını takdir ettiğine helalle yetinmeye güvenen insan arkadaşlar haram yollara başvurmaz. Haram ona cazip gelmez. Ve 36. ayette sona doğru geliyoruz arkadaşlar. Bilmediğiniz işin peşine takılmayın diyor. Bilmediğiniz işin peşine ardına düşmeyin demek yani bilmediğin konuları araştırma demek değil arkadaşlar. Ne demek? Bilmediğin konuda konuşma. Allah aşkına bunu WhatsApp durum yapar mısınız? Arkadaşlar? WhatsApp durum mesajı. Bilmedi, Ayet, merak ederseniz ayetin tam metnini de yazabilirsiniz. 36. ayet İsra Suresi'nde. Ben birçok içinde bulunmayı aslında istediğim WhatsApp grubundan Sırf bu yüzden çıktım arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in söylemediği şeyleri hadis diye devamlı yazdıkları için. Daha geçen de bir toplulukta kendisine hem de böyle bir kıymet atfettiğim yani bir insan, arkadaşlar bir e, hadis bile olmayan yani bir rivayeti Kur'an'da bir ayet diye anlattı. Bunlar çok büyük veballer arkadaşlar. E, ben Kur'an kursu hocası, şey öğrencisiyken, yani işte 15-16 yaşlarındayım. Bir hocamız hatırlamıyorum kim olduğunu dedi ki, bizim milletimiz üç konuda alimdir dedi. Herkes. Tababet, siyaset, diyanet. Yani adam işsiz kahvede oturuyor, devlet politikalarını eleştiriyor. Yani bir, o biliyor yani, o oraya bir gelse ah her şeyin en doğrusunu biliyor, yapacak yani. İşte tıp mesela kendi reçetesini, kendi diyet listesini, kendi kullandığı ilacı tavsiye ediyor. İlacı çıkarıp veriyor bunu kullan falan diye. Dolayısıyla arkadaşlar bunu yapmayın. Emin olmadığınız hiçbir konuda konuşmayın. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ben size sonunu söyleyeyim. Böyle bir sessiz, sakin birine dönüşüyorsunuz. Çünkü o kadar az ki aslında çok emin olduğumuz şeyler rese insanlar hakkında öyle demiş ya sen orada mıydın kulağınla duydun mu değil mi yani bak bunu diyemezsin şimdi birden bire çok azalıyor konuşacağımız şeyler. E biz konuşmadan duramayız. Günlük bir kapasitemiz var onu doldurmamız lazım arkadaşlar kadınlar olarak. Bu da neyi sağlıyor biliyor musunuz? Otomatikman bilginizin artmasını sağlıyor. Hele şimdi o bilgi ben bazen Bakıyorum kendi yakınlarım arasında bile bir konuyu tartışıyorlar. Ya az, aç telefonu Google'a yaz yani şuradan sen rüzgarın adı neydi? Niye tartışıyorsun? Anladın? O orada yazıyor yani. O kadar kolay ki o bilgiye ulaşmak. Dolayısıyla bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir dünyada bilmediğin konularda konuşma ve kibri yasaklıyor. 37. ayet böbürlenerek yürüme, hava atma yürürken diyor. Mütevazi oluyor. Bütün bunlar Rabbinin nazarında çirkin işlerdir bu saydığı işler. Bir de dikkatinizi şuna çekelim. Hep şunu yapmayın, bunu yapmayın dedi. Dikkat ettiyseniz hiçbir şey şunu yapın çok az dedi. Hep yapılmayacak şeyleri söyledi. Arkadaşlar kötülükten uzak durmadıkça ve kötülükle mücadele etmedikçe hayatımıza iyilik eklemeye çalışmak neye benziyor biliyor musunuz? Dibi delik bir kazanı yukarıdan doldurmaya çalışmaya benziyor. Dikkat ettiyseniz Cenab-ı Hak da bir inşada, bir toplumsal veya bireysel bir inşada hep yapılmayacak şeyleri ağırlıklı olarak söyledi. Ve 39. ayette arkadaşlar geldi geldi konu. Son söz ne? Sakın Allah'tan başka bir tanrı edinme. Allah'tan başka bir tanrı edinme. Allah'a sığınıyoruz. Arkadaşlar inşallah umarız ee, Miraç gibi muhteşem bir olayın başka bir milletin tarihinde olsaydı allayıp pullayıp defalarca, binlerce e, efendim, versiyonunu yazacakları, filmlerini çekecekleri, ne bileyim yani çeşit çeşit sanatları, edebiyatları üretecekleri bir zenginliği böyle e, olabildiğince basitleştirip biraz da böyle etrafına kuşku e, örüp, e, gençlerin zihinlerine sadece maddi ve dünyevi olana hapsetme belasından kurtulmak için küçük bir katkı olmuştur umarım. Ve onun hem sosyolojik hem psikolojik anlamları var kendi hayatımızda. Cenab-ı Hak'tan hepinize dua edeceğiz şimdi ama baştan konuşmamı bitirmek için hepinize hayatınızla ilgili bir adım atacağınızda aklınızın, kalbinizin birbirine eşlik edeceği feraseti, cesareti içinizde hazır bulmanızı Temenni ediyorum. Ve bunların hepsinin dayanağı olan sadece ve sadece Allah'a inanmak ve ona güvenmek demek olan tevekkülün de bizim en büyük güç kaynağımız, en büyük dayanağımız olduğunu unutmayın. Cenab-ı Hakk'ın veli ve vekil isimlerini kadınların bilhassa çok iyi okumaları, hazmetmeleri lazım. Çünkü sahibimiz Allah'tır. Efendim e, velimiz, dostumuz, rehberimiz Allah'tır e, ve, ve o bizim vekilimizdir. Biz işlerimizi ona havale ederiz. Her akşam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yatağına yattığı zaman okuduğu duada olduğu gibi. Pekala şimdi bir e, dua yapacağız.